984 numaralı konu, Hazreti Peygamber çirkin konuşmaz, çarşılarda bağırmaz, kimseye küfretmez ve lanet okumazdı, evet, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Peygamberin ahlakını sordum, bana, Hazreti Peygamber çirkin konuşmaz, çarşılarda bağırmazdı, kötülüğe kötü tükle karşılık vermezdi, o affeder veya yüz çevirirdi, yahut da affeder, bağışlanma talebinde bulunurdu.